Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinizde Yeni bir haftanın başında buluştuk yine 18 Kasım 2013 Pazartesi sabahı Modern Sabahlar burada Hava buz gibi dışarıda Eğer şart değilse Bütün işleri herkes benden bekliyor demiyorsanız Evde kalmanın yollarını arayın ya da Çıkın dışarıda soğukta yüzleşin Oktay Bey hoş geldiniz Hoş bulduk günaydın Siz bu sabah hiç bahanelere sığınmadan kalkıp evinizden çıkıp Radyoya geldiniz ama mükafatınızı da Hemen gelir gelmez buldunuz galiba Biraz Ger bahsetmek ister misiniz Gerçekten öyle ee, Öncelikle birinci dakikada hemen Sonda söylenecek lafı söyleyeyim Ve bundan da gurur duyayım Gülçin Hanım çok teşekkürler Gülçin Hanım fakir babasısınız Gerçekten elinizi sağlık ee, Torbaları henüz açmadık Yalnız e, yani lezzetli olduğu belli. E, sadece şöyle bir şey oldu. Orada e, atladık. Tam biz otoparka gidiyorduk Ege. Evet. Tam radyomuzun otoparkına girerken bir e, hanımefendi adeta o soğuk havaya meydan okumuş. Meydan okumaya da devam eden ve tek başına savaşacağını ilan eden bir gülümsemeyle e, bizim yanımızdan arabasıyla geçti ya. Otoparktan çıktı. Meğer gizli kahraman o muymuştu? Meğer Gülçin Hanım oymuş ya. Meğer Gülçin Hanım oymuş ya. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım. Biz bilemedik sizi otoparktan çıkarken. Sizin e, aşureleri getiren Gülçin Hanım olduğunuzu. E, ama sonradan. Bilseydik ayaklarınıza kapanırdı. İpuçlarını birleştirdik. sonra. Ay. beni uzun yattı <gülüyor> diye ben. <Aklı. gülüyor> e, sonra ipuçlarını birleştirdikten geldi? sonra anladık. Aşure geldi tabii aşure geldi? ya. Aşure geldi. Aşure, aşure geldi, sen, geldi. Aşure'den hemen sonra da sen geldin. <gülüyor> Vay, hoş geldin. İşte Nasılsın? Efendim, benim geleceğim aşurenin gelişinden belli olur. Nasıl güzel sesim var benim? İyi çok güzel sesim var, çok güzel sesim var Fahir. Çok güzel sesim var. Halife sesli Julio Iglesias. Bir, ben, iki. <gülüyor> iglesias. Evet e efendim hoş geldiniz. E ne diyorsun? Ne diyorsun? Enrique'ye. Enrique'ye ne diyeyim ya? Nasıl bence güzel. Nasıl yani isim olarak? Nasıl? İsim olarak çok güzel. Ya güzel ben. değil mi? E. Onu bir ara konuşalım. Enrique e e e -Like Fahir. <gülüyor> güzel Lan, değil Anlamam mı? Hayır anladım. Hayır canım. <gülüyor> anlamam. <gülüyor> Hayır şey vardı işte. Hani i̇ki isim koyacağım da o açıdan diyorum. Bir tanesi fix senin ismin mi olsun? Bir tanesi fix benim ismim olsun. Enrique Fahir olunca. Ne canım. olur ne olmaz kaybolur kaybolur çocuk. <gülüyor> Sıkıntı olmasın. <gülüyor> Buyurun efendim. Çocuk kedi. Evet. O, Oktay demişim bakıyorum her şeyini mutfakta bırakıp. Her şeyini dediğin aşureyi açmadık to torbalarını açmadık aşurenin ya. Vallahi gazeteyi, gazeteyi almamış. Gazeteyi bıraksam ne, şey şey. ne olacak şey yapsam ne olacak. Vallahi ben Biz zaten diyorum. öyle bir uzun uzun diye girmemiştik. Ha, öyle merhaba diyelim. Hemen Gülçin Hanım bir yolda zedik. dinliyorsa hemen teşekkürümüzü iletelim iki tane şarkıyı birbirinin arkasına bağlayalım aşurelerimizi yiyelim, yiyelim. Bizim Çünkü, yani yoksa buraya otur yayıncılık Vay falan filan senelerdir buradayız her dinleyicimize her dakika dinletemiyoruz <gülüyor> şu programa. <gülüyor> Gülsün Hanım'ın dinlediğini kırmızı arabasıyla giderken bizi dinler diye düşünüp hemen stüdyoya girdik böyle de şey butik bir programımız var. Ben koşayım var. yetişeyim arkasından bizi dinleyelim misiniz Sen diye koştum. galiba cumartesi. Tabii ya. biliyorum ben cumartesi günü haberini aldım da tabi her bana söylenen her vaat edilen şey gerçek olsaydı evet, bugün. Evet bize de söylemedi. Yani ben şimdi size bir beklentiyle hayal kırıklığıya kırıklığıya sürüklemek istemedim. Pazartesi ben. aşureleriniz hazır dese biz mesela başka türlü. Bizi öğleden hatta şöyle dendi. ile beraberdiler beyefendi de nezih bir insan. Şüphesiz ki, ne olacak? Aldık aldık dediler. Neye aldınız efendim? aldık, ve söyleyeyim şeyleri aldık, onu aldık, bunu aldık her şeyleri aldık diye geldi. Her şeyler ayarlandı mı dedi? Hadi bir bakalım alınmış mı alınmamış mı? Her şey ayarlandı diye. O zaman isterseniz diye. ben bir şarkıları bağlayayım arka Sen arka. Sen bağla bir saniye. Ne yaparız? İki dakikalık bir şarkıda yalayıp yutarız değil mi bütün koca şeyi? Tabii bir canım. Bir olmaz. Tabii tabii açarız bakarız bir bakarız. O zaman şöyle ilk önce bir neşeli şarkıyla gelirelim. Sen bir neşeli şarkını aç. Sen neşeli şarkını aç muhterem. sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yayında maddi hata yapmışız sevgili izler. Ee, Gülçin Hanım bize aşure getirdiğini söylemiştik. Sadece aşure mi? Yanında da yapraksın. ince ince yaprak sarmalar. Ama nasıl yaprak sarması kalem inceliğinde? Onu bir söyle yani. Öyle kalem değil. Ben... Kalem ama bitmiş kalem. Bitmiş Çünkü kalem. küçük. Ha, Şöyle Günün. bir ifade çıktı. Nasıl sarmış bunu ya? Dedim ben. Belki kesin kalıba dökülmüş. Bu başka bir açıklaması olamaz. İyi ki yemek programı yapmıyoruz. Yani öyle bir gurmele programa girsek Sırf bunları konuşacaktık ara ara böyle bir Ay bunu ne yapıyoruz siz? Küçücük küçücük maşallah. Maşallah maşallah. Koştuk koştuk coştuk koştuk. Köprü sonuç. sallanmış biraz. Köprü sallandı. sallandı et sallanır. Çünkü oradan bakanlar bari Koşmayın çocuklar <gülüyor> koşmayın. <gülüyor> Vallahi öyle ya. Söylüyorum? Ülkenin durumu bu. 3 Üç gün doğru. önce ulaştırma bakanı e, bir yerde e, 35. İstanbul maratonu ile ilgili. Ee, bu açıklamayı yapmıştı. Lütfen köprünün üzerinden koşarak geçmeyin diye. Nasıl yaptı insanlar herhalde? <gülüyor> yine koştular. Ondan yine sonra koştular. yine köprünün başına e, megafonlu görebilirler. Köprüye giren herkesi tek tek uyardılar. Yani Lütfen tehlikeli. koşmayın yürüyün diye. E ama ne oldu? Ve ne oldu? İnsana güvendi. Devlet burada insana güvendi ama Ne oldu? Civerdi, de, herkes zıpladı, Horon tepti, ee, Mısır'daki darbeyi, çocuk gelinleri, Rusya'nın 30 Greenpeace eylemcisini tutuklamasını, ondan sonra e... aynı potada mı eriteceksin şimdi? Aa, e, köprüde bunların hepsi Köprüde protesto Hep, hepsi, edildi. Hepsi köprü. Rabia olarak tanımlayan kendilerini ha, herkes... o grup. Herkes, Kendince bunların hepsi köprüde eylemlerini yaptı. Kahvaltı edenler vardı tabii eylem dışında. Aç Karnımızdı. O da var, o da var. O, de, başladı koşu? Hayır sanırım. Yok. Köprüye kadar koşuldu. Yerisinde başladı köprüye kadar İşte koşuldu. o köprüde başlasaydı koşmazdı insanlar. Nasıl? Köprüde başlayınca baştan hırs yapıyordu. Olur mu ya sen ilk çıkışını görmediğin için böyle diyorsun. İlk çıkarken nasıl olur insanlar? mı insanlar? Oo birbirini ezecek gibi. Birbirini ezecek gibi çıkıyorlar yani o, o esas köprüde başlamaması sonlara doğru olması şey ama yine de koşuyor insanlar demek. Ki. Yani e, o kadar uyarıya rağmen tek bir şey var benim tahminim bu köprüde tam koşmasını sağlayan insanları kim olabilir? Hangi grup olabilir Hangi grup? geziciler abi. Ha <gülüyor> doğru abi ben de. Kesiciler neyi soruyorsun <gülüyor> hala <haliyle gülüyor> öğrenemediniz Onu ya. Onu niye ben düşünmedim ya. Çünkü ne olacak rezonans koşan adamların rezonans ile köprüün rezonansı aynı çakışacak. öpüşecek ondan sonra köprüsün yıkıl al sana gez sana büyük ondan sonra bence bu da AKP zor. döneminde oldu olur tabi <gülüyor> olur tabi böyle olursa olur tabi ee, Elvan Abay'li gelse ikinci oldu eline sağlık ayağına sağlık ama zaten Elvan'ın olayı maraton değil. <gülüyor> bu yani, böyle hiç yaklaşmam şimdi ama. profesyonel sporun ikinci olması ha, moral bozan bir şeydir birinci kim oldu birinci, birinci yine Kongolu e, bir arkadaş oldu evet dışarıdan gelip şeye katılan birisi mi? Rebecca Kongo'da bir Kongo'dur Rebecca birinci oldu dışarıdan gelip ülkemizde gene ortalığı karıştırmak Kong, birilerinin görevlendi Kongo ya Kenyalı, hayır. ya da Kenyalı birilerinin görevlendirdiği su, değil mi sonuçlar suydu Kongo olduğu için Kongo olduğu için otomatikman Kongo'lu olmuş oldu Kenyalı e, Kenyalı Kangogo Kenya'yı saat... Kenya anladı diyoruz. İsterseniz 2 saat 29 dakika 5 saniyeyle birincili ulaşmış. Ne kadar sıkıcı bir spor ya maraton. 2 saat koşuyor. Ya bir arada bir sohbet işte adamlar değiştirmişler sohbet, yemek, efendime söyleyeyim kahvaltı etmiş, horont etmiş, gösteri yapmış daha ne yapsın yani. 2 saatte insanlar neler neler sığdırıyorlar. 50 bin doları almış birinci olan. İki saat koştu, 50 bin lirayı aldı be, 25'er dolar, <gülüyor> <Üçüncü> <gülüyor> sonuncu olan da ağlamış köprüde. Yak tır diyoruz, yok. Maratonlu, kişi koluna girdi. Ay, <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Maratonu'na katılan sporcular toplam 42.195 metrelik parkuru tamamladılar. Ondan sonra sizce seneye olur mu bu? Seneye olmaz gibi geliyor bana. Bana öyle geldi optay. Ne diyorsun? Bu hep olmuyor mu ya? Ben hayır, yok ben dedeler hayır, dedeler koşusu oluyordu eskiden. Hayır de. bu da oluyor da. Bu rezonans şeyi bir, bir garip ya. Seni, Köprünün yıkılma ihtimali vardı yani. Yani köprüden hani bu başlasınlar. Hani hep ediyoruz sonra, sonra da mı? Şeyden Marmaray'dan dönsünler. Ya aşağıdan koşsunlar bence yukarıdan illa bir şey Düşeceğim bu köprüyü yok. güçlendirme. Hı hı. Uzun süren bir şey mi? Bakayım, uzun süren bir şey yok da. Yani önümüzdeki seneye kadar güçlendirelim falan filan diye. Köprü ne kadar? uyarı uyarıyla olur mu ya bu? Ne kadar güçlendirsen gene bir yer. Zaten köprü sallanınca herhalde üstündekiler de anam anam anam anam diye bir şey yapmışlardır. Tabii köprü sallanınca üstündekiler de sallanmış sayılıyor. Zaten herkes şey olmuştu. Tamam yapmış tamam, şey, tamam abanmıyorum tamam tamam. Yani ama Elvan yürü kız, yürü yürü. Abi şimdi orada böyle bir game theory gibi düşün yani. Nasıl? Sen tamam köprü sallanmasın, rezonans olmasın diye yürüyorsun yanından koşarak geçiyor adam. Al, buyur buradan yani. İşin ya. ucunda 50 bin dolar var yani. Hem 50 bin dolardan oluyor hem köprü... herkes yürüyecek. Ben... Tamam diyorsun da koşuyor oradan. Bir de bir köprünün üstünde. A, ne Veya koşmuyor asırı... yavaş pardon e, pardon önde bir şeyim bir, var. Abi da. bir de köprünün üstündeki süreç yani ne kadar az süreç o köprünün üstünde kalırsan, risk o kadar azalmış olmuyor mu? Ben zaten evet, o riskin hemen köprü, adam? köprü hemen, kısmını bitireyim diye. Evet, risk kısmını azaltmak için otomatikman onu ne yapıyor? Koşuyor. Bu da en doğal hakkı. Ben zaten koşana şey yapmıyorum ya. Koşana koşanı almana kal diyorum. demem. Koşarsa ha. zaten gitmiştir. Koşan da bir garip de. Yani o daha sonra gelen sırada bir gariplik sırasında daha sonra geliyor koşan adam. Sallanan İncilik köprüde de, niye koşu yapıyorsunuz? Niye koşu yaptırıyorsunuz ve bunu megafonla uyararak evet. nereye varmaya çalışıyorsunuz? Acısız. Koşma! Koşma! <gülüyor> Ufuk! <Ya>. De. <gülüyor> <gülüyor> Toplam bir de bir, bir acı daha şey var. Ne? Şimdi bu riskli oluyor diye köprüden geçilmezse hiçbir esprisi olmayan bir maraton. Yani bir bak o da doğru. Asya'dan Avrupa'ya koşarak geçildi. İlk bir köprü daha var ikiye bölsünler. Bence birinden gitsinler birinden dönsünler. Bence, iki köprü tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, i̇lk köprü birden yıkılsın İlk ilk köprüde düşmeyenler de artık kesin garanti. O da güzel teori bak. Evet. Yani. O ötekinde de, de var mı acaba? Asya'dan Avrupa'ya geçmedikten sonra da o, o koşun hiçbir riski yok. Ha birer dön o zaman. Öteki köprüde de var mı? Ne var mı? Rezonans. rezonans şehir. Everywhere rezonans ya optay. Is, anladım İngilizce abi. anlatıda anladım. Anlaşıldı ya, öyle Yani anlarsın. tehlike her yerde diyorsun <gülüyor> Anladım bari teşekkür ederim Ay, iyi bakalım Neyse sağ salim bu seneyi de atlattık Geçmiş olsun diyoruz tüm koşuculara Ülkemize Köprü yıkılsaydı bugün şey diye konuşan adamlar olacaktı Yurt dışına rezil olduk Ölenler falan onlardan hiç şey, Rezil olduk Öyle adamlar olacaktı Var Koşmayın <gülüyor> dedik biz size Koşmayın dedik, megafonla adam tuttuk diye. KPSS rehberi. Aa hemen. Okta soru. Doğru cevap. tercih nasıl yapılır? Şansı nasıl arttırırsınız? KPSS ile personel alım süreci başlamış. Hadi gözünüz aydın. Özellikle ikinizi söylüyorum. Çok teşekkürler, teşekkürler. Benim ama KPSS'm iptal oldu. En son KPSS'min süresi de geçtiğine göre artık KPSS sınavına tekrar girmem şart oldu. <gülüyor> Aa, bu arada hmm, bakayım güzelliklerden biraz bahsedelim sabah. Aa, sabah evet vallahi böyle, hakikaten evet. ya. İngiliz uzmanlar, güzellik uzmanları takdir edersiniz ki evet. güzel olarak algılanan kadınların bir bir hayvana benzetilse güzel bir kadın, hayvan dedim ama Yani şey diye. Evet. Eşek tane, gibi mi? Diye yani hani Mesela ne? gözleri, yani gözleri falan gibi. Hayır demişler öyle değil. Ne alakası var? Bir e, yüz olarak... Keşke tartışma bittikten sonra gazeteler <gülüyor> yansısaydı da biz de son <gülüyor> Evet. Direkt alsaydık ya. Bir tilkinin yüzüyle benzer karakteristik çizgiler taşıdığını net bir şekilde tespit ettik. Demek güzel. Güzel bir Bizim... kadının yüzü mü? Evet. Yumuşak bir çene attı. Aynı tilki. Ya, demek ki dünyada en güzel hayvan ilk önce tilki. Bunu kabul ediyoruz. Aynen. Aynen abi. Yani tilki bir kere çok güzel bir hayvan. Yumuşak bir çene, düz yüz, uzun alın ondan sonra ve Gözler. Ah o tilki gözler. O gözlerin öyle bir şey, türküsü vardı. Gözlerin o güzel tilki gözlerin diye. Oktay. Evet var ya şarkı miydi? şarkı şarkı. Şeyin söylediği şarkı. Ne? Gözlerin ah oh gözlerin. gözlerin, gözlerin ben, ben, ben, be, <gülüyor> <gülüyor> Ay şu anda <gülüyor> çok duygulandım. Vallahi ben Söylediğin de söylediği şarkıyla. Be. <gülüyor> tilki gözlü diye ben hiçbir şarkı bilmiyorum ki tilki ülkemizde olan bir hayvan. Var ya tilki gözlerin değil de ee, anladım ben de dediğini Fahir. Şey yani hayır var gözlerin, öyle bir şey. Ah, gözlerin ah, gözlerin beli benden alan. Resmen düet, düet yapıyoruz ya Fahir Önceli Uktay düet. O şarkıda tilki geçmiyor. Geçmiyor tamam. abi nasıl geçmiyor? Biraz geçmiyor Fahir. Gözlerin İstersin. gözlerin <gülüyor> beri <gülüyor> benden alan. Tilkinin gözleri... Ha evet. <gülüyor> gördün mü? Geçiyor <gülüyor> gördün mü? Da tilkinin gözleri diyor. Ama evet. tilkinin gözleri değil her şeyi. Her şeyi yüzü. Yüzüymüştü. Uşak tilkinin zaten yüzüyle gerisi. Tilkinin sadece gözünü alsan olmaz. Olur. Burnunu alsan olur. Tam Tamamen tam. tilkiye Kompli. benziyorsan güzelsin. Komple tamam. tilkinin yüzünü alacaksın. Kadınlar dikkat eğer bakıyorsanız kendinize tilkiyi e, örnek alın. O yumuşak çene attı. O güzel kadın dediğimiz insanlar hepsi tilki gibi kadınlar. Beni tilkiye benzet diye Ama şimdi ben o fotoğrafa bakıyorum hakikaten böyle... Huyu benzemesin. Güzel bir kadına benziyor. Sadece bir kadında ben böyle kapkara boncuk Az burnunu görürsem... Az bir tilki fotoğrafıyla flörtleşen Ege Kayaca radyonuzdaydı. Tek bana batan tarafı Ne sana batan tarafı? Siyah taraf? boncuk gibi burun. Ucuna burun. Bir kadında onu görsem siyah olurum. Ama şey... Burnudur. Tilki, tilki burun olarak mı? Tilkinin burnu olarak mı diyorsun? Hay hay bir kadında görsem diyor burnunun ucu diyor Benim dediğim yani. çok mantıklı değil de <gülüyor> sorduğuna da Senin de çok. <gülüyor> <gülüyor> hani diyalog kurmak zor. Ya ben şu, şunu da kapatmak için zaten var İngiliz ama. bilim adamlarına şunu buradan şunu söyleyeceğim. Mükemmel yüz hatların, hatlarına sahip olmak için bir kadının en az bir tane kötü şey olması lazım. Özelliği mi? Özelliği olması Bunun lazım. onun yanında Yüzünde. diğerleri parlasın Bence. diye mi? En mesela hoş en, bir ben. En az ve en fazla bir tane olması lazım. Mesela burunda bir hoş bir et beni. Olabilir. Veya <gülüyor> olabilir. genizde bir et beni. Mesela, Her şey tam konuşmaya başladı genizdeki et beniyle. Ne oldu? Hanımefendi. Hı, hı. Yok efendim. Burnu yap, yüzüne göre çok abi. büyük olabilir. Mesela, Burnu yüzüne göre çok küçük olabilir. bir göz, burun <gülüyor> Burnu mesela siyah bir nokta şeklinde olabilir. Mesela burun konusunda aklıma gelenler Geliverenler bunlar. Mesela hemen oğulcukta göz... geliverenler değil mi? Gözler mesela. Biliç göz olabilir. Güzel bir yüz. Evet, Üç gözden biliç göze kadar göz çeşitleri göz var. Göz çeşiti yani. olabilir. Mesela göz hakkında hemen aklıma geri verenler bunlar. <gülüyor> Ondan sonra mükemmel bir yüz hatları olabilir. Bir kaş ama kemikleri çıkık olabilir. dışarıda olabilir. olabilir. Çıkık çene olabilir. Kedi kedi gibi olabilir. Dilini dışarıda unutuyor olabilir. Olabilir. Bu ama yüzünü daha da güzelleştiren hatalar. Yani Yoktan şu anda gelenler de, değil mi? Bir şu tane olduğu zaman. <gülüyor> aklıma geri verenler bunlar. Bye. Bir tane <gülüyor> olduğu zaman. iki tane olduğu zaman. başka Bütün dengeler değişiyor. Zaman. Ama hiçbir kadında mükemmel olmak zorunda diye bir kaidemizde. Ha, o da doğru. Benim hiçbir de tilki de. aklıma geri verenler. Tilki de öyle ama. <gülüyor> tilki de mükemmel. Sen diğer hayvanlara örnek değil. olacaksın diye bir şey yok. Hayır. Yok. Egecim bir şey soracağım. Herkes kendi ekmeğinin peşinde arkadaş. Bu da senin şu anda hakkına gelin bir şey. Yaktı ben beni. <gülüyor> yaktı. Umuk yaktı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Pazartesi sabahında neşvemiz yerinde, enlencimiz yerinde buyursunlar. Hepinize güzel bir aşure temennisiyle... Ee, yolunuz açık olsun diyoruz. Bugün çünkü çok çeşitli aşureler tatlı inanılmaz bir Hiç ben unutmuşum ya bu sabah. Vallahi neyi unutmuşsun? Bunu. Ben de yaptım aşuremi. Ha iyi güzel. İyi ki ondan Daha sonra Muharrem ayında kedi gibi komşulardan aşure beklemeye son. Kendi aşureni kendi yap, yap kampanyası. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Vallahi sabah sabah doyurdular bizi Handan Hanıma, yani Gülçin Hanıma, Gülçin Hanıma, Gülçin Di. Tam şey olacaktı ya. Bu bu sabah kendi aşureme getirsen tam kenarda kıyıda kalacaktı. Seninki biraz zayıf oldu değil mi? Ya yani herhalde en son şey, şey yaparken ben sana... yakalardınız beni. Ne? Hanım'ın aşuresinden fıstıkları <gülüyor> benimkine atmaya çalışıyorum. Ben de koydum bakın. Ben sana söyleyeyim ben sana yani geçen hafta da söyledim sen aşure yapacağım deyince ee, yarın gelince de biraz aklımızda bu kalacak bizim faire. Yani Bir sene kalıyor canım sanki. Handan Değe'nin aşuresini yedikten sonra yani biraz bilmiyorum istersen birkaç gün daha ben bekle. Ben şöyle söyleyeyim birkaç markete gittim. Ee, böyle yeşil antep fıstığına beyeceğim. yeşil bir şey var falan. Biz öyle bir şeyi hiç görmedik dediler. Kaç tane namlı marketler bunlar yani bilinen her türlü ürünü bulabildiğin. Öyle bir şey de dünyada var. yok dedi en son bana. Ürün müdür Ürün hmm. müdür Ondan sonra bir senet imzalık Yaktı beni ürün mü dedim diye çıktım oradan İki kişiydim kollarında, buyursunlar <gülüyor> Russell Crowe sıkılıyor galiba ya Çok çok Valla genel anlamda yani Yine bir tweetleşmeler bir şeyler Yine bir Cem Yılmaz'ı bir e, sataşmış Cem Yılmaz cevap vermedi herhalde değil mi? Verdi verdi Verdi mi? Aa işte böyle ya ha, Evet Russell, Russell aynen İnşallah canım ya yazmış, <gülüyor> Hiç canım ya yazmış. Hey Cem Yılmaz <gülüyor> How do you like them apples demiş şey mi kıskanıyor acaba onu? Russell Crowe takipçi sayısı falan mı zayıf? Ondan mı acaba şey yapıyor? Yo çok sevdi herhalde ya Cemil Mazı Acil RT yazmış sonunda. <gülüyor> Cemil Maz'dan henüz karşılık gelmedi diyor ama verdi yani. sen ondan geldi sonra canım herhalde? canım ya inşallah canım ya diye bir şeyler yazdı tabii. Bir de onlar beraberler <gülüyor> bilim kadarıyla ata bindik mata bindik bir şeyler gördüm ben. İşte sabah en sabah son mekan aramak için İstanbul'a gelmişti Russell Crowe. Ya ondan sonra Nasrullah için ok okumalarını yapmak üzere filmin okumalarını yapmak üzere Rasala gitmedi mi? Ondan Okum sonra işte hayırlı olsuna gitmişler okumalarını yapmışlar filmi hemen başlıyorlar. Benim bu olayda üzüldüğüm şey şimdi Russell Crowe Oscar ödüllü değil mi? Russell Crowe Tabii var. mı? bir, ta bir tane daha var. Bir tane aldı ya. Dünyaca ünlü. Milyon dolarlarla film yapıyor ama bu adam evinde benim yaptığımın aynısını yapıyorsa ben üzülürüm onun yerinde. Yani. Ne yapacak tabi fakir adamlar alırıyor. olarak biz twitter'e giriyoruz, bir şey yapıyoruz. Bunun başka başka şeylerle uğraşması lazım. Ne bileyim böyle nesli tükenmiş hayvanları beslesin falan. Öyle özel Hollywood ünlüleri için öyle bir şey. Adam bak nasıl bir şey. O nasıl işte duvara araba çarpalım falan filan sıkı sıyrıldığında Ege hemen ilk yöneleceğim şeyler belli Mestetik yani Estetik tükenen hayvanlara yöneliyor ve bunun için bir kampanya başlatıyorum Ege çünkü bunu da ya çok sen iyi sen şekilde... oturdu evinde Twitter'a girip mesaj yazacaksan sağ solu bir de ünlülere ben... mesaj yazıyor yani arkadaşına falan da değil al yani ha, trollük yapıyor. O kadar parayla, o kadar şöhretle yaptığı şey bir şey yap. Sen niye Oscar'ı bu kadar şey yapıyorsun ya Oscar'ın Oscar ya. nakit kısmını. Yani. Oscar'ı var ne Nobelli adamlar var evinde oturuyor yine Televiz şey televizyon izliyor. Oscar'da para da veriyorlar mıydı acık? Yani hani Dolaylı olarak, olarak para geliyor. Para. After, pa after party'e şey giriyorsun. Ücretsiz giriyorsun abi. Orada kuş... yeme içme serbest. Beş kuş var, bir de onlar... Ve 5 arkadaşını getirme. Eşin hariç 5 arkadaşını içeri sokma garantisi var. Aaa anladım. Oscar Artı 5. Artı 1. Artı 5. 5 artı 1 diyorsun yani. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaktı beni ufuk diyor. Buyur efendim. Valla sevgili dinleyiciler sizi de ufuk yakmasın. Ee, şöyle bakıyorum. <gülüyor> bakıyorum da neler neler. İşte bir tane ha, neyse onu geçelim. onu vazgeçtim. Vazgeçtim. Bir, bir sürü insan mapuslara giriyor. Bu şey sebeflerdi. mi oldu vazgeçtiğin haber? Hadi, Trajik olaya komik başlık mı atmışlar? Ha, canım, en o, sevmediğim şey komik o, diye bir bokçusu Stat sonra... vardı ya, bir şeyde Katar'daki starı şey sıtarı diyorum. Benzetmişler. Stadı benzetmişler. Ha benzetmişler. Bağla işte bir organa benzetmişler. Ondan sonra böyle miydi, şöyle miydi falan filan diye o tür şeyler işte. O yavanlıklara girmeyelim. benim neyse. Ha işte. Yeni Zelanda'lıymış Russell Crowe. Böylece şey Avustralyalı diye biliyorum ben. Babası, ya. An, babası Avustralyalı. Ay, babası Yeni Zelanda'lı annesi Avustralyalı. Pardon. Ama hep annenin yanında büyüdü. anne büyüktü Russell'ı. Valla aynısı yazıyor IMDB de Fire. <gülüyor> Valla yazar. <gülüyor> Aynen öyle. Babacıdır. <gülüyor> Okuldan geldikten sonra ana diye bağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Köfte ekmek yapıyormuş her gün. <gülüyor> Evin önünde. <gülüyor> Valla hep, hep Avustralya salçalarıyla büyüdü o salça ekmekle. Ondan biraz boyu kısadır Russell Crowe'un fark ettiniz evet. mi? Biraz da hafif de şeydir ya, tıkızdır. Ee, İspanya'da Aa vallahi aynı şeyi söylüyor Russell Crowe tıkız. <gülüyor> Tıkızın İngilizcesi ne? Oktak. <gülüyor> Tıkıf. Bazı <Öyle> şey <gülüyor> sesi <gülüyor> yok oradan. Tıkıf. Mesela tıkız. bazı kelimelerin İngilizce de karşılığı aynı. Mesela naif İngilizcede de naif. Mesela. Doğru. Yani değil mi? Naif. naif. Kola mesela aynı şekilde. Rambo Hı. mesela water. Türkçesi su. Adamlar onu aynen alıp water demişler. Mesela, mesela yoğurt. Benim en net... Oktay yoğurt. Yoğurt. Yoğurt. O da çok net bir örnek. Jaws. <gülüyor> mesela. Mesela Jaws. İngilizler ne yapmış? Aynen alıp Jaws. Jaws. Mesela, Jaws. Bizim, Bazıları Jaws. Bizim bildiğimiz Titanic'i onlar aynen Türkçe alıp Titanic diye kendi dillerinde uyarlamışlar. Tabii canım neler neler. Tıkız da yani. öyle yani anladım kadarıyla. Tabii. Tikiz diye yazılıyor. Tikiz tabii. diye yazılır. takız diye okur. takıf Tık O sondaki SH. Tıkın. Takın. <gülüyor> Yap Oktay ben tam... Takın. Takın. Takın. Rusty'miş. Rusty'miş. şeymiş kısa, kısa isminin kısaltılması. Hadi bakalım Rusty. Hadi Rusty. Rusty. Russell Krooğlu. Bastır Rusty. Rusty. Ee, peki. Russell dosyasını kapattıysak ben çünkü yeni şey yapacağım. Herkes yani. herhalde etiğindeki taşları döktü. döktü evet. evet. Evet. Yani döktü. Yeter. Buyurun. Yeni ee, dosyayı açalım. Yeni diyelim. dosyamızda İspanya'da gürültü yapmak ne kadar acı verici e, sonuçlarla bizi yüz yüze bırakıyor. Bu konuda insanı sanattan soğuttular. Pardon. İspanya'da gürültü yapar. Pardon. Buyurun. Hocam çok özür dilerim. Buyurun yardımcı olayım. Konuyu kapattık ama hangi film başına ne kadar maaş aldığı yazıyor onlara ha, bakalım. Mayaçları yazıyor mu? Ne kadar mayaç? Yoksa İspanya'ya mı devam edelim? Ben biraz şey oldum da 5 milyon almış mesela Gladiator denen. Gladiator diye senin ağzını yiyin <gülüyor> ben yerim. Hayvan gibiydi filmde onlar. Ben biraz kibarlaştırayım istedim. <gülüyor> Gladiator. <dedim. Vay>. Gladiator. <gülüyor> Gladiator 2000. Ee, mesela beş... Roma döneminde. Az almış 2 tane Gladiator geliyor. 5 milyon dolar almış. Proof of Life. buçuk milyon dolar yani yavaş Aynı yavaş. Sene. O da 2000, o da 2000'de yapılan bir film. Ondan sonra A Beautiful Mind adlı eser. Eser. 2001 yapımı film. Aa, 15 şey milyon dolarlık Sevgili matematikçi'nin e, A Beautiful Mind dediğimiz evet. değil mi? Ya yani John canlaştı, canlaştırdı. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, güzel canlaştırdı canlaştırdı. Ya. Yani çok güzel oldu canlaştırdığı yalnızca. Çok güzel Hem içselleştirdi anlamında hem de <gülüyor> hayata getirdi. Çünkü metot oyuncusu. Metos. Çok güzelmiş ya canlaştırdığı sanatçı. Vay be. Ulan Türkçemize bir tane daha bir cümle kattım ya. Master Kendim... and Commander ne ya? Master ama and Commander. Bunlar denizlerde geçiyor falan filan. Denizler altında yediriyor. Bu filmin mi? biraz sıkıcı olacak diye açıklaması Vallahi. var. Valla en çok kaçan... parayı oradan kazanmış. 20 <gülüyor> milyon dolar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Master'dan 10, Commander'dan 10 20 milyon sindirellemen <gülüyor> 2005 15 milyon dolar almış Sindrailmen bereket ]inden. versin Rasım. <gülüyor> yorulmadık Olur mu ya boxer dediğim boksörü oynadı orada. Doğru. Bir de Ay, Robin Hood. O. Robin hood'dan da 20 milyon dolar. Lasırlar 20 milyon dolar alırım Baksırlı. film başına. Bak güzel bayağı bayağı Hayırlı olsun diyoruz. Ee, Kesin bereket diyoruz. Abi sorun diyoruz. Yine bizim çene müziyorduk ya. Dafti panki dinleyelim biraz neşemiz yerine gelsin. Yap yap yap. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio T evet, Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili <gülüyor> sana severler buyursunlar diyelim ve esprilere Anne dönelim. <gülüyor> Yaktın. Yaktın <gülüyor> beni. Vay vay böyle. Dalga geçiyorum da o iki ay sonra bir konuma sen bir konuma oktak girersin. <gülüyor> o anırmaları bakalım kimler duyacak? Nereden duyulacak? Daha doğrusu nereden duyulacak? Orda, Biz de duyduk. Bıçakları kaldırırız. Bizim oradan, <gülüyor> oradan duyurdu. Hayır. İspanya'da gürültü. Ama ne İspanya? okumayacağım bu haberde. Çocukların Demek ki, sebze neymişti. yemeyi sevmemesinin nedeni sebzeymişti. Ben söyleyeyim mi? Ortaya çıktı. Brüksel lahanası. Yale Üniversitesi'nde yürütülen araştırma. Nedir? Ne bileyim. Ne, Ney mi? O kadar araştırma yapmışlar bilmiyor musunuz? <gülüyor> bu insanlar o kadar araştırma yapmış. Doktor Annie Wertz Doktor Karen Vinin yaptığı araştırmanın sonuçlarını tahmin edemiyor musunuz? Ben biraz anlatayım size sebeplerini. Anlat bakalım. Şimdi bu çocukların bizim ağzımızda 5 tam rakamları hatırlamıyorum biraz iyi. Ee, tatlıya duyarlı yerler. Tamam. Çocukların ağzında 100. Tamam. Hı. Çünkü... Evet doğada tatlı olan şeyler zehirli olmuyormuş genelde. Şimdi evde yaşayan çocuklar değil de bunlar böyle binlerce yıl önce ortada dolaşan çocuklar. Onu mesela bizim evde kız nasıl yerden toka alıp ağzına sokuyorsa o da oradan şunu alayım yiyeyim bunu alayım yiyeyim falan dedik. Şey, şeylerin tatlı olanlarını ha. yutarak hayatta kalmış. Ekşi olanlar. Bülüksel lahanası gibi şeyler. Hı -hı. Mesela aman bu eşkiymiş diyerek. Çünkü bir de Tuz çocuk yok hocam o da mı söylenmiş hocam? mı? Çünkü eşkiyle tuzluyu birleştirince mesela erik en iyi diye çocuk gezerken bir taraftan en iyi anıyorum erik. öyle var. açıklanıyor. Tatlı olan şeyleri rahat rahat yedikleri için doğru. Evde öyle... erikle tuzu bir türlü açıklayamadı şu ana kadar. Doğru. Orada zaten şişti. Bunu ate ateistler bunu açıklasın, açıklasın. demişler. Ateist <gülüyor> sadece şeydir. Bir tane daha erik alabilir miyim demiş. <gülüyor> ah, Valla doğru yakın bir cevap aslında ortaya çıkan sonuç. 8-18 ayı 47 çocuğun önüne iki bitki, iki yapay bitki <gülüyor> ve iki farklı nesne konmuş. Allah belanızı versin diye bela okuyup gitmiş çocuklar. <gülüyor> Çocukların koluna annel babaları gibi. yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. <gülüyor> <gülüyor> O çocuklar nasıl toparlayacak sonra ya? Ya plastik çocuklukunda önümde nesne koydular. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyleyim diye. Çocukların dikkat çekici biçimde bitkilere dokunmaktan kaçındığı görülmüş. Yani uzak durmuşlar Ama çocuklar. nasıl koyduğuna bağlı. Ne bitkisi koyduğuna bağlı. Bazı bitkiler var. Ben bazı e koyacağım faiz, Ben Havuç şu halimle mı? dokunmaktan koydum. Havuç, Havuç, brokoli, he, pırasa ben. yaprağı. ...kereviz, Boktaz. karnabahar. Yani fırasa yaprağı dediğin... ...senin demek istediğin anladığım kadarıyla... ...kereviz yaprağı falan gibi şeyler. Yani pırasanın yaprağı yok ya. Yani yaprağı yani. dediğim işte o... o yani zapı. zapı. Zapındaki Hayatta şeyler. Dokunma. Hayatta dokunmak. Hayatta dokunma. Şeyler. Onlar yani. Veya şey... Ama ona bakarsan şeftali de dokunamazsın. Neydi bunun? Bamya da aynı. Fotoğrafı Bence var. Neydi mesela bu? bana bamya koysalar... ...ben kesin dokunmam. Şeftaliye dokunurum ama. <gülüyor> neydi bunun böyle kırt kırt denen şey ya? Kırt kırt derken... Kırtık kırt gelen şeyler tosacağız mı sana? <gülüyor> Biz aynetliyoruz. <gülüyor> Ismila havuç mu? Sarı dalık mı? Selir ne işte? Selir, selir İngilizcesi ne? Marul mu? Marul, Marul değil ya. Selir mi? Kereviz mi? Kereviz sapı. Kereviz sapı, işte, kereviz sapı değil mi? İşte kereviz yaprağı. gibi Bu burada sapı. da ayrıca o var. Ha. Ama tipi başka. Araştırmacılar deneylerde çocukların bitkilere dokunmak yerine plastik ya da metal nesnelerle oynamayı tercih ettiğini belirtmiş. Pahalıyor çünkü meste. Evet plastik nesne dediğin neyle oynuyorsun plastik? O, o da neler? Ne, ne o? Doğuştan Lergo. zarar vermesini ya da zehirlenmesini önlemek için çiçek ya da bitkilerden kaçınmaya programlı olduğuna e, inanmışlar Kanat. insanlar. Koysan oraya çileyi bak nasıl yiyiz çocuk. Et mu çocuklar Oktay? Et, ete karşı nasıl yaklaştırmalı? Et ]ları? yok. Metal, metal neste koymuşlar et yani metal yerine de oraya ez koysalardı mesela bir antrikot, bir... Ufak, bir küçük, antrikot, küçük, küçük küçük çoğu. Küçük küçük. Küçük mesela. Dillenmiş antrikot koysalardı. İncik mesela. İncik mincik koysalardı. Oktay çocukluğuna döndü ya. Taşlık. Ha yani, <gülüyor> taze fasulye ya. Taşlık da bitirdi. Hemen dakikasında bitirdi. Kaç. Şey <gülüyor> Savunma ve hayatta kalma mekanizmaları. Savunma sanatı. <gülüyor> İnsana tehlikeli bitkileri dokunmamaya Ya Oktay, zaten. Ya küçücük çocukta mekanizma olur mu ya? Ya ne mekanizması Allah adına. Abi aslında. hiç bu çocuk mekanizması? Savunma mekanizması mı? Çocuk mekanizması diye gidecek. Tehlikenin olmadığı anlaşıldıktan sonra... E, yavaş yavaş dokunuyormuş. İsteksizlik bu şeylere yönelik, be, be, yiyeceklere yönelik isteksizlik geçiyormuş. Bunu da tamamen hayatta kalma içgüdüsü. Olabileceğini öne sürmüşler. Küçücük sen. çocuk ya bile. araştırma olabileceğini. Küçücük çocuk bir rızkının peşinden. Biz ekmeğimizin peşindeyiz abi demiş. Yani, ekmeğin peşindeyim demiş. Abi, yani yüzyıllardır insanoğlu batı medeniyetinde insanlar bitkilere ancak park düzeni içerisinde şehirlerde ya da özenli bir şekilde toplanmış halde masalarda rastladıkları için onun yenilebileceği bir şey olduğu... Genetik olarak ya, maalesef şey bulmamış. Sanki 300 sene önce ha, parklar bahçeler şey azmış ya. Evet ya. 100 yılda 100 yılda değil mi? 100 yıl değil ya. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca böyle demiş. Bin yıldır parklarımızda ateş bulunuyorsa bizde kesinlikle bu şekilde olmaz. Ateş bulunuyor. Ondan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü kuruluyor. Kuruluyor. Belediyelerden önce kurulan ilk müdürlük diye geçer. Ve ilk bunlar en çevreciler de bunlar değil mi? Oktay. Öyle bir Tabii, şey ama ondan Danis... çevreciler ondan sonra imparatorluğu. Her şeyin en iyisi diye çıkmışlar diyorlar. Çocuğun Kalisto İmparatorluğu'na hoş geldiniz. Yani çocuğun sebze sevmemesi e, bu çocuk çok akıllı demek için bir sebep olabilir. <gülüyor> Hakikaten hayatta kalma içgüdüsüyle direkt ayakalıyım. Mekanizması küçücük, kuvvetli. Çocuk küçücük elleriyle hayatta kalma çaba <gülüyor> mekanizması. Ay Hemen oracıkta Klan hayata tutunmuş. Oldu. Hadi. Çok çok güzel. Şu an gözümün kenarında bir damla yaş birikti valla. Sen deme de mi ben de mi ya? Bu arada Hadi benim... benim... Mi? <gülüyor> <gülüyor> kapan kapan Sessizce Karşı mısınız oğlum? Evet buyurun Buyurun Fahir Bey İspanya diyordun. Ya ne İspanyası Çinli her İspanya. yer İspanya Everybody is İspanya Yani o bakayım operasyonlar antibiyotikte şampiyon <gülüyor> En birinci biz seçilmişiz Ondan sonra son sontuz falan filan. Bunlarda bir şey yok. Gazetelerin arka sayfasını bugün gördünüz mü? Ne olmuş? Böyle ilan, hani toplu ilanlar verilir ya. Ha özel dershanemi. Özel dershaneler. Vallahi ben hani baktım şöyle okuyunca. Vay vay vay vay. Önümüzdeki günler çok meşakkatli geçeceğe benzer. Bugün galiba şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Bir karar çıkacak dershaneler. Kapanacak mı? Kapanmayacak mı? Eğitim bakanlığından. Ama İş bugün... Çalışma devam ediyor diye. Özde bir güvender, töder... Bir de Özler değil o mi? Bütün Özel gazetelerde mi var? Bütün gazetelerde kıymışlar paraya. E... Hani hepsinde olması da çoğunluğunda, evet. var. çoğunluğunda var. Çoğunluğunda var evet. Çoğunluğunda var öyle bir ilan girmişler. Hmm. Dershanelerimizi geri Yaşayan istedik. Yaşayan en seksi erkeği öğrenmek istiyor musunuz? George Clooney. Aa nokta olur mu Ama biraz bitti daha? Bitti hakikaten George Clooney. George Clooney'nin babasını seçildi. oynadı. Artık baba rolünde oynuyor. Ne olsun ya? ya George Yaş, Clooney Superman'in babayı mı oynadı ya? Ay, Marlon Brando oynamıştı. George değil, Clooney sen? değil ya pardon şey oynadı. Russell Crowe oynadı babasını. Öbür... Dünyadaki babasını da şey oynadı. Dünyadaki Kurtlarla dans. Kevin Costner. Kevin. Kevin. Bizi artık baba rolü veriyorlar. Russell demiş. Ee, Amerika'nın en önemli dergilerinden... Ryan Gosling mi? Ben... Hayır. Tahmin etmeye devam ediyorum. Dur. O mu? Yok değil. Değil. Değil. Aslında bu şey yani ben de böyle değişik bir şeyler falan bekliyordum. Adamın tipe bakınca da o kadar da seksi gelmiyor herhalde. Ben de... Bir, bir numarası var. Bir, bir numarası var. Benim anlamadığım, Ryan bilmediğim Ghost bir numarası var. Ryan Gosling değilse kim ya? Ryan Gosling değilse en seksi kim olabilir? En seksi olarak Maroon 5'in solisti. Hmm. Adam Levine miydi? Adam Levine. Bu arada kendisi de Victoria's Secret'ın modeli Behati e, Prince Ruyla'lı Boş birlikteliğini sürdürüyormuş. Güzeyli bir beraberlik o. Kesin bir seksilik. Kadınlar mı var. seçiyor bunu? Erkekler mi karar veriyor? Bu adamı bu sene gazlayalım diyor. Valla dergi seçiyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir saniye Der ya. Dergi seçiyorsa tarafsızdır o zaman. Kesin. Modern sabahlar. Modern sabahlar odan sabahlar Radyo Turrose olaylar sabahların son dakikaları buyursunlar efendim espriler şakalar büyük olaylar büyük olaylar daha büyük olay yok yani en yakın zamandaki bu da 28 Kasım'a tekabül ediyor ee, 970 bin kilometre yakından en görkemli kuyruklu yıldız geçecek. Kuyruklu yıldıza benim buradan bir çağrım olacak. Lütfen. Lütfen Boğaz Köprüsü'nü oradan geçerken yavaş geçsin. <gülüyor> Üç kere söyledim bak. Lütfen yavaş geç. Çünkü rezonans diye bir şey var düşebilir. Bildik mi kuyruklu yıldız mı? Ee, belki belki... Halle. Ben başkasını bilmiyoruz Biz, Biz... de bir daha Halley'i görmeyiz herhalde değil mi? Bir da. kere daha görürüz zaten. İki bir kere gördük. Bir kere şahılda evet, bir geçiyor zaten. Onu da olsun. ben göremedim. Ama biz gördük de ne oldu? Şöyle bir gözümüzün ucuyla gördük. Ben, ben de gördüm. Sen gördü mü Fahir? Gördüm. Ben. Vay. Be. Gördüm. <gülüyor> gördü, bana. Vay, bir kere aramızda biri görmüş yani. Yeni kuyruklu yıldızımızın adı Aysan ya da Ison. Türk mi alımaymış? Aysan. Aysan. <gülüyor> Aysan. Kuyruklu Yıldız da arka lider arka marka. marka. Konya, Konya'dan galiba. Çünkü Konya çok genişti sanayi olarak. Baya iyi. <gülüyor> ee, bu Aysen Kuyruklu Yıldız'ı Aralık ve Ocak ayları boyunca geceleri çıplak görülecek. Ne oluyor? Sağlı sollu bir müzikler artıyor. Geceleri şey çıplak yapıyorum. görülecek dediğim de onu düzeltiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Geceleri <gülüyor> Sadece doğusuzlar <gülüyor> görecek. <misin? gülüyor> Öyle değil. Çıplak gözle görülecek. Görükecek. Onu şey yapın. Hmm, bir takım çıplak göz, göz hmm. ne mavi sonra... ne yeşil en sevdiğim çıplak gözdür diye bir şarkı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Valla böyle yakınlarda geçer. Hadi hayırlısı olsun, bir öyle bir böyle demeyin. Bu arada emniyet sigara ile savaşmaya and içmiş. Evet. Ama çünkü şöyle ama dediğim yani kendi aralarında çünkü emniyet teşkilatının yüzde ellesine yakını. Sigara evet, mı içiyormuş? Sigara içiyormuş. E, dün geçen hafta sonunda Sağlık Bakanı da şikayet etti. Mecliste dedi. Çok içiyorlar dedi ya. Biz de yasak koyuyoruz dedi. Meclisteki milletvekilleri bu yasakları uymuyorlar dedi. Tamam. Dokunulmazlığı var. Ben sırf o yüzden milletvekilliğine aday adayının adayım. Ne kadar güzel. Bu cekilde benim adamsın. adayım diyen bir adam var ya. Yani. yani çok güzel ege tarafını belli etmen hoş. Nasıl be şimdi sen dokunulmazlığın varsa gidiyorsun bir yerde içeride sigara yakıyorsun. Efendim yapmayı, iletmeyi, Şakti diye milletvekili kartını çıkarıyorsun. Hemen iletvekili kartını oynuyorsun orada. Ama sen hemen en sonda yapacağın en başta yapınca mevzu bitti. Ben boynumu asarım ki. <gülüyor> ha, hafta sonu bana ben yaptılar canım. Ben de böyle kemerime takarım. Hafta sonu sen benim kim olduğumu biliyor musun? Nasıl? Gerçekten mi? Tabii canım. Kim yaptı ya? Bir restoran sahibi olduğunu iddia eden beyefendi. Ha dükkanda mı? Dükkanda yaptı. Ha kendini tanıtırken o lafı etti. Ha sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben dünyanın her yerinde yemek yedim. Ben de şuranın sahibiyim dedi. Ben de özür dilerim hemen oracıkta altı tane restoranım var deyince ben hemen oracıkta böyle dizenin bacaklarına yapıştım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep yaşandı hadiseler. Allah Allah. vallahi hep yaşandı. Hep Herhalde yaşandı. çirkin restoranların buraya geldiğini düşünüyorum. Çok, çok kalite şeylerden bahsetti. Hep kalite şeylerden bahsetti. Neyse işte oluyor yani sen en sonda vereceğin şeyi en başta verme. Hı hı. Kartı en başta oynama. Doğru. Sen benim kim olduğumu biliyor musun da başla? Ondan mı başlayacağım? Tabii ben yasa çıkarım. Yasa uygulamam. ihtimali be. çok yüksek diye. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İkinci, Bilmiyorum. olarak Hakikaten ne... bilmiyor musun ya? İkinci olarak ne söyleyecek adam? Onu da söylemen lazım abi. Çünkü, Çünkü evet, şu anda... sen benim kim olduğumu biliyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum diyecek. Ne? Diyorsun? Nasıl bilmiyor? Niye bilmiyor? Bilmiyorum efendim. İlk defa gördüm sizi. Sen benim Ben daha önce geldim. Sen hmm. beni o zaman görmemiş miydin? <gülüyor> Öyle <gülüyor> En başta Saç, o kimliğini. Saçma oldu gördün mü bak. Adamı... Kimi andırıyorum peki? Hindilerdekime andırıyorum? Tom Hanks'e benzetiyorlar beni. Öyle bak mi olacak? Bak hele ağzımı kapa. Erdal. İşte tamam ya. Erdal kim? Emel Erdal vardı eski. Sen kaçlısın? <gülüyor> 84 abi. Sen bilmezsin o zaman. <gülüyor> Çok abi en bir sohbet abi en başta o kartını Hiç Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O adamı ezmek için sen beni kim olduğunu biliyor musun? Ondan başka soru sormaman lazım. Mesela sen kaçlısın demeyeceksin. Diyeceksin ki 84'lü müsün sen? 80 <gülüyor> 90'lı mısın yani. Sence ben kaçlıyım? Sence... Veya sence ben nereliyim? Aynı <gülüyor> öyle o tip sorular. Bilemeyeceğin sorular. Olmaz. O hakikaten. Olmaz. Sen de sen de bir yavandur değe ya. Evet, yavandur da haklı. Ondan demek ki sormamışım şimdi bakalım. Çünkü bilmeyeceğini tahmin ediyorum. Herkes. Hiçbirine dediniz mi? ya Cevabını biliyorum ama yine de bir sorayım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bir kere demiştim. Şeydi. O girerken. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok, buyurun isteyin. Öğrenci kimliğim <gülüyor> diye. Buradan bakabilirsiniz. <gülüyor> Hiç bakmadı bile. Geçin, buyurun dedim. Demek ki etkili olmuş. Bayağı Çok etkili iyi ya. Olmuş. Bayağı iyi. Ben de bugün Otu'dan çıkarken bir <gülüyor> De bakayım. Bakayım. Çünkü riske de girmemiş olurum Zaten çıkıyorum <gülüyor> arkadaşım Yani lan falan desemiz ha. Zaten çıkıyordum ben diye Yarın sabah bakalım girebilecek miyiz Kim kimi yakıyor şey yarın okuyor. Yarın kim kimi yakıyor Yaptı bizi Ufuk yaptı <gülüyor> Ufuk yaptı bizi ha. Bir gün mükemmel bir gün olacak